Kent'in Gizli Öyküleri yaklaşık bir buçuk senedir açık radyo mikrofonlarından dinleyicileriyle buluşuyor... ...ve bugüne kadar her programda hep bir kişinin yaşam öyküsünü konu edindik... ...ama bugün özel bir program yapıyoruz... ...stüdyomuzda iki konuğumuz var, hoş geldiniz... Hoş bulduk... Hoş bulduk... Ee, siz kimsiniz diye sormak istiyorum bir yerde size... ...iki konuğumuzu neden bugün acaba bir yaşam öyküsüyle ya da benzer bir yaşam öyküsüyle <gülüyor> konu ediniyoruz <gülüyor> noktasında... ...sizleri tanımamız gerekirse kimsiniz? Biz Biz Evde Yokuz. Ben de Biz Evde Yokuz'un üyelerinden Bilgehan. Ben de Duygu. Bugün ikimiz birden buradayız. Çünkü iki ayrı başlayan hayat sonra birbirine örüldü. Artık bir ortak hayat yaşıyoruz. Dolayısıyla birbirinden ayrılamayacak bir hayat hikayesi oldu. Beraber konuk olduk. Evet bugün Biz Evde Yokuz... Dan, Duygu ve Bilge Han konuğumuz ee, Hem kendileriyle yaşam öykülerini Hayatın onları nasıl bir maceraya sürüklediğini Ve daha sonrasında biz evde okuzun nasıl oluştuğunu konuşacağız Hem de kendi yaşam öykülerindeki bu aslında serüvenin detaylarını alacağız ee, Dolayısıyla kendilerini bugün radyo programımızda, stüdyomuzda konuk ettiğimiz için çok mutluyuz ve heyecanlıyız biz de Çok teşekkür ediyoruz öncelikle programımıza konuk olarak katılmayı kabul ettiğiniz ve yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiğiniz için Şimdi sormak istiyorum aslında tek tek. Duygu ile başlayalım. Sevgili Duygu senin yaşam öykün nerede, nasıl başladı? Öncelikle bunu sorduğunuz için çok teşekkürler. Çünkü biz artık çok gezmeyle anıldığımız için insanlar onların arkasındaki karakterler, insanlar ne yapar? Aslında bunu çok fazla anlatmaya fırsatımız olmadı. Ki çok büyük bir parçası. Ee, ben Duygu... E ben 1983'te tesadüfen mecburi hizmete gittiği için babam oraya Kars'ta doğdum. Daha sonra ailem İstanbul'a taşındı. Ee, annem Bursa-İzmir karışımı bir kadın. Ee, kendini yaratmış bir insan o da. Bir gece kondudan çıkıp kendini çok iyi yerlere getirmiş. Çok başarılı bir kadın ve hayatta idolüm. En büyük hayalim annemin dörtte biri olmak. Ne güzel, ne güzel. Daha sonra koç lisesine gittim. Koç lisesinden sonra Amerika'ya eğitim tamamlamaya gittim. Üniversiteye orada okudum, işletme okudum. O da ne okuyacağımı bilmediğim için <gülüyor> işletme okudum çünkü böyle genel geçer bir şey, her şeyi her şeye uygulayabilirsin dediler. Daha sonra ne yapacağını düşünürsün dediler. Her öyle meslekle bir... bağlayabilirim diye düşündüm. Işletme. Aynen işte temel mantık şey hani galerici mi olacaksın işletme işine yarar doktor hastanem işleteceksin <gülüyor> işletme işine yarar öyle bir işletme okudum. Anne baba ne iş yapıyordu? Ee, babam doktordu ee, annem de lojistikle ilgileniyordu. Ondan sonra ama ben babasız bir evde büyüdüm. Yani, ee, çocukluğun nerede geçti peki? İstanbul'da. İstanbul'da. İstanbul'da. Karşıda doğdun sonra İstanbul'a mı geldiniz? Aynen İstanbul'a geldiniz ve ondan sonrası hep İstanbul'da. Ee, üniversiteye kadar. Üniversiteden evet. sonra işte bayağı bir yurt dışı oldu hayatımda. Ee, okumaya önce Amerika'ya gittim, daha sonra Fransa'ya gittim. Ondan sonra Türkiye'ye geri geldim. Bir daha bir Amerika'ya okumaya gittim. Ama onu tamamlaymadan geri döndüm. O biraz çok konuştum Bilge Han'a bırakayım. <gülüyor> evet aynen. Şimdi aynen derken çok konuştum. Manasla değil Bilge bırakma konusunda. Sevgili Bilgi an, sen e, senin yaşam öykün başladı? Nasıl başladı? Ee, benimki de Konya'da başladı. Ben de 82 doğumluyum. Ee, i̇lkokul Konya'da. Daha sonra Mersin'de devam etti. Ortaokul ve lise. Üniversitede de OTTÜ'deydim. Ben de işletme okudum. Bölümlerimiz aynı. Ankara'dan sonra da benim böyle çok kısa bir bir sene kadar bir Hollanda maceram oldu. Sonra ben de İstanbul'a geldim ve o zamandan beri de İstanbul'dayım. Peki nasıl bir çocukluktu? Senin çocukluğun Mersin'de geçti herhalde çoğunlukla. Mersin'de mi? Konya'da mı? Yani çok... İlkokul Konya'da, ortaokul, Lise Mersin'de. Yani Mersin anlatayım hani daha keyifli olanı Mersin açıkçası Konya'dan yani Mersin'de Hani hava güzel ve deniz hayatınızın çok içinde hani nisan ayı ile birlikte artık böyle okuldan e, kaçıp denize girdiğiniz günlerde çok çok çok keyifliydi ya çok güzel bir çocukluk geçirdim diyebilirim ve gençlik geçirdim diyebilirim orada da bir taraftan da böyle çok sıkıcıydı e, Hani e, baktığınızda ben Mersin'de de küçük bir yerlendim onun için böyle küçük bir yerin getirdiği sıkıcılıklar da böyle <gülüyor> lise, lise sona doğru artık beni zorlamaya başlamıştı. Ondan sonra zaten işte hayatımda ot oldu. Ankara oldu. Evet. Sonra Ankara'da Ankara'da çok sıkıcıymış. <gülüyor> <gülüyor> bir Ankaralı olarak bunu kabul etmiyorum tabii ki. <gülüyor> Ankaralıyı bir tek Ankaralılar bizler anlayabiliyoruz herhalde dışarıdan gelenlere bir türlü Ankara'yı anlatamıyoruz artık ben vazgeçtim mesela İstanbullulara Ankara'yı anlatmaktan tamamen vazgeçmiş durumdayım e, çünkü olmuyor yani Ankara doğup büyüyünce <gülüyor> oradaki havayı atmosferi dostlukları yaşayınca Ankara başka bir şey oluyor sizin için ama e, başka şehirden gelince tabi Ankara bir yerden sonra sıkıcı gelebilir insanlara yani Ankara Ankara'lılar Ankara'yı çok seviyor evet e, yani denizle büyümüş insanlar da Ankara'da çok zorlanıyor. Onlardan bir tanesi. De evet o en önemli fark aslında. Hep derler hani Ankara'da deniz yok nasıl yaşıyorsunuz? E ben Ankara'da doğdum büyüdüm. Doğduğumda da deniz yoktu. Büyürken de deniz yoktu. Bizim için deniz tatilde gidilen, <gülüyor> görülen bir şey. Dolayısıyla eksikliğini hissettiğimiz bir şey olmuyor bir yerden sonra. Peki şimdi e, üniversiteye kadar olan serüvenizi dinledik her ikinizden de. Ama dönüp bak, sormak istiyorum. O yıllarda sizler çocukluğunuzda... Ee, ...keşfetmeyi seven... ...meraklı... ...böyle gezmeyi, yeni yerleri görmeyi merak eden tipler miydiniz acaba? Ben hiç inanamazsın... ...bir ev kedisiydim... <gülüyor> Evden dışarı çıkmazdım deme... <gülüyor> Valla böyle evinizin böyle önünde bir tane... ...böyle çocuk bahçesi varmış... ...böyle annem böyle yalvarırmış... hadi kızım çık oyna oyna... <gülüyor> ...ben böyle camdan bakıp... ...yaparmışım... ...sonra beni salarlarmış zorla... ...bu sefer de toplayamazlarmış ama... ...ama böyle şeyi hatırlıyorum... ...tek çocuğum, böyle... E, ...tek başıma kendimi oyalamaya çok alışmış... ...böyle kendi dünyasını yaratmaya... ...çok alışmış bir çocuktum. Dolayısıyla böyle dışarıyla çok böyle bir... ...haşır neşirliğim, böyle şeyim yoktu... Yani ...keşfedeyim orayı burayı... ...o sonradan sanıyorum ben de... ...şey yaptı, baş gösterdi. Sende Sen nasıldı Bilgi Hanım? Ya benimki de benzer aslında, benim de çok komik bir var... ...ve ben de hiç böyle hani... ...o zaman tabii şey... ve e, ...sokaklarda çocukların oynadığı dönemler... ...böyle herkes eve gidip bilgisayar başında değil evet. ee, güzel de ben dinler. ben ben de çıkmıyormuşum evden bir kere beni e... Artık çıkmıyorum çıkmıyorum. Evin kapısına koymuşlar. O kadar. O Şu kadar an yani. karşımdaki evet. korkularıma ben, inanamıyorum. Kendileri ben. biz evde yokuzu bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Az sonra anlatınca göreceksiniz. Kendileri gerçekten evde yok. Sürekli bir yerlerdeler. Ama Bak, çocuk... çocukluklar demek ki bu herhalde birlikte birlikte 30'lara doğru gelince patlama. patlama yaşadı diye düşünüyorum. İnanmak mümkün değil. Gerçekten öyle. Sonra ben ağlamaya başlamışım kapıda. Ağlamışım ağlamışım. Ağlamışlar beni içeri. Sonra dışarı çıkmışım. Ve e, herhalde çıkış, böyle çıkış yok Ne <gülüyor> güzel. <gülüyor> Sonra da böyle geri, geri getirememişler. Evet. İyi ki çıkmışsınız. Peki şimdi e, üniversite yıllarında Bilgi Han Ankara'da, Duygu Amerika'da üniversiteyi bitirdi. Döndünüz artık kurumsal hayatta iş arayışları başladı herhalde. E, ne tür işler yaptınız, neler yaptınız, nelerle uğraştınız, nasıl geçti o dönemler? Ben döndüm kafam çok karışıktı ve böyle biraz akıntıda böyle bakıyordum herkes kurumsal şirketlerin peşinde koşuyor ben de öyle yaptım bir ilaç e, firmasına girdim ilk işim oydu ben müthiş sıkıldım müthiş sıkıldım yani hiç bana göre değildi. Ne yapıyordun orada? E, şöyle ben aslında stratejik planlamaya başvurmuştum ama beni şey diye aldılar ya orada pozisyon açılacak o zamana kadar bizim şurada bir ihtiyacımız var. ...ne alaka insan kaynakları... ...ben strateji istiyorum... ...onlar benim <gülüyor> insan kaynaklarına... ...dediler biz rotasyon yapıyoruz... ...sen de o şirketle aşırı niş olmuş olursun... ...beni oraya aldılar ama... ...ben o süreçte... Işte, hani ...belki de yapmak istediğim şey olmadığı için... ...belki başka bir şeyle başlasaydım... ...hayatım çok farklı ebilirdi. ...enteresan hayat... Ee, ...orada başladım ve çok... Böyle sıkıntılar sıkıntılar geçirdikten sonra dedim bu bana göre değil ben başka bir iş yapmalıyım vesaire. Bir yandan da az önce bahsettim benim annem kendini gece kondolardan çıkarmış kendini etmiş bir kadın. E, burslu okumuş bir ondan sonra çok azimli bir kadın böyle e, çok ufacıktan bir şirket kurmuş bir insan olduğu için o da çok istiyor ki ben onun işini yapayım. Ondan sonra işte gel, gel, gel, gel... ...ondan sonra biraz annemle çalıştım... ...annemle çalıştıktan sonra dedim anne ...bu da bana göre... Ne <gülüyor> iş yapıyordu annemiz? <gülüyor> Lojistik yapıyordu. Orada bir şey çok zordu yani hani... E Bakıldığı zaman insanlar tabii şeyi çok göremiyorlar. Hani Size sunulan bir fırsat var, siz istemiyorsunuz diye görüyorlar. Halbuki içeride bu benim alemin jenerasyonlarca yani gıdım gıdım gıdım hep bir sonrakini bir öteye taşıyarak en sonunda böyle kırdığı bir... ...rekor gibi diyeyim artık yani... ...en sonunda birisi başarmış ve... ...artık o böyle soluk sola onu sana devretmeye çalışıyor... ...sen böyle oradaki zalim kötü kız olarak... ...bilmiyorum ben bunu yapabilir miyim... ...istemiyorum diyorsun... ...o böyle hakikaten hayatımda böyle çok çalkantılı bir dönem... ...o yüzden... E, ...sevgili dinleyenleri de... ...biraz o tarafından... ...işi görmelerine e, davet etmek isterim... ...çünkü gerçekten e, zor bir şey... ...yani jenerasyonlardır sizden bekleneni... ...birden böyle ve tek fırsatı halinin... ...sırtlanmamak... O e, zor bir şeydi. Psikolojik olarak da insana çok ağır gelen bir süreç. Çok. E, etrafımızda görüyoruz arkadaşlarımızdan, çevremizden de. Ailenin e, mesleği devam ettirmek, aile işini devam ettirme konusunda yeni gelen alt kuşaklara e, aslında görünür olmayan uyguladığı <gülüyor> baskı e, ciddi muaynanda psikolojik olarak da çok ağır geliyor. Ama ona direnip yapmak istediği ve mutlu olmak istediği işin peşinden gidenler sonunda hep güzel yollara çıkıyor diye düşünüyorum. Ki bir evet. örneği şu an. Mikrofonun başında. <gülüyor> ben ondan sonra böyle çok arada bir sürü şey oluyor ama hızlıca geçiyorum birkaç sene. O yüzden zıplıyorum ileriye gidiyorum. Ben kendimi kültür sanat işlerinde buldum. Ondan sonra kültür sanat işlerini acayip severek yapıyordum. Çok tatlı insanlarla birlikteyim Çok kreatif bir iş yapıyorum En güzeli gerçekten hani günü gününe benzemeyen Ve sürekli sizin kafanızdaki insanlarla birlikte olup Beslenebildiğiniz bir iş Ben müthiş mutluydum Yine çok konuştum biraz Bilgehan'dan <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel benim müdahaleme gerek kalmadan <gülüyor> Konukların birbirine pas verirken <gülüyor> Program akıp gidiyor Bilgehan sen üniversitede Ankara'daydın Otlu'daydın üniversiteyi bitirdin evet. Senin ideallerin neydi hayallerin ya, neydi Ben aslında çok daha geriye gideceğim ben daha böyle anaokulundayken müzikle ilgileniyordum ben. Ee, klavye çalıyordum o zamanlar. Anaokulundayken. Evet daha, daha anaokulundayken. Muhteşem. Hatta böyle çok çok şey. Yani mesela o zaman oyuncak bir piyanoyla başlamıştım her şey. Ve o piyanonun diyez ve bemol tuşları yoktu ve bazı şarkıları çalamıyordum artık. Daha sonra <gülüyor> daha büyük bir böyle diyez ve bemol olan bir klavye. Geçti. Neyse hayatımda hep müzik oldu benim. Ortaokulda, lisede grubum vardı. İşte daha sonra şey gitar, çalmaya baş... gitar çalmaya başladı. <gülüyor> çalmaya başladı. O popüler gençlerden <gülüyor> Evet. Üniversitede bu müzik sevgisi devam etti. Ama üniversitede biraz e, iş organizasyona doğru da kaydı. E, ben organizasyon işlerini de çok seviyordum. Bir yandan da hani müzik sevgisi var. E, Avrupa'da birçok festival, müzik festivalini böyle takip ettim. E, gitme şansım oldu. E, ve e, o dönemlerde de... E, bir böyle kurumsal bir şirkette bir staj yaptım. O staj benim ne yapmamam gerektiğini bana öğretti. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmaman gerekiyormuş peki? <gülüyor> yani o kurumsal hayat bana şey geldi çok çok uzak geldi. Daha sonra şöyle bir şekilde evrildi hayatımda o staj. İşte ben tekrar bu sefer Türkiye'de bir müzik festivalindeyken... Ya dedim ben hani tamam işletme bitiriyorum ama hani ben kurumsal bir yerde çalışmak istemiyorum. Ben gerçekten müzik organizasyonları yapmak istiyorum. Bunun da Türkiye'deki adresi Pozitif. Ben Pozitif'in kapısını çaldım. Hiç kimseyi tanımıyorum. Zaten Ankara'da okumuşum falan. Pozitif'in kapısını çaldım girdim içeri. Kapıdaki kişiye sordum ben burada çalışmak istiyorum. ...orada ya dedi işte bizim yeni bir festivalimiz bitti... ...işte şimdi bu işlerle de Tolga Bey ilgileniyor... ...siz onunla bir görüşün dedi. Tolga Bey de o zaman çıkıyormuş... ...ya dedi sen bana bir CV'ni gönder dedi... ...ben CV'mi gönderdim ve stajyer olarak Pozitif'te başladım... ...okul bitince. Daha sonra Pozitif'te... ...bir sene kadar çalıştım... ...ve daha sonra... ...bir sürü müzik organizasyonunda bulundum... ...bu arada... Rahmetli Mehmet abi de zaten Açık Radyo'nun evet. kurucularından. Evet. O dönem gerçekten pozitifiymiş, çok güzel bir okuldu. Daha sonra oradan bir enerji içeceği firmasına geçtim. Enerji içeceği firmasında da organizasyon işleri devam etti. Zaten son 3 senemde de, 7 sene çalıştım orada, son 3 senemde de... O markanın e, müzik organizasyonlarından sorumluydum. Onun için Hayat hayatında hep müzik, hep müzik organizasyon oldu. Ne güzel. Yani okulu bitirdikten sonra işletme okuyup üzerine ama müziği hayatında bir şekilde tutmayı başarmak... E, ...sonrasında da organizasyonlar da edindiğin deneyimi müzikle böylesine birleştirmiş olmaktan mutlu olman lazım. O zaman düşünüyorum şimdi bu kadar her şey yolunda gidiyor. Müzik hayatında hep var. Sonrasında ne oldu ve hayatınız nerede değişmeye başladı? Şimdi ikimiz de aslında zaman çok sevdiğimiz işler yapıyoruz ve çok mutluyuz. Ee, muhtemelen hani böyle bir kurumsal yapımın içinde yapılabilecek dünya üstündeki en keyifli işleri yapıyoruz ikimiz de kendi tarafımızda. Ee, ama orada şeyi fark ettik. Ya pardon özür dilerim Biz tanıştık. Ee, nasıl yolumuz kesişte? Oradan bağlayalım bence konuyu. Bizim bir ortak arkadaşımız bizi tanıştırdı. Ama hani niyeti bizi tanıştırmak değildi. Böyle çok kalabalık bir yerde bir sürü insan vardı... Herkes herkesle tanıştı ama kimse kimseyi muhabbet etmedi. Biz de muhabbet etmedik ama Bilgian o gün beni Facebook'tan eklemiş. Ben de kabul etmişim sanki hmm. hatırlamıyorum, hatırlamıyorum da yani. <gülüyor> Farkında olmadan. <gülüyor> Farkında olmadanmış gibi olmasın. Hatırlamıyoruz ikimiz de ama e, ekleşmişiz. Sonra üstümüzden... Vizyoner bir ya. <gülüyor> evet gayet vizyoner olduğunu Bilgian söyleyelim de ee, ...sonra... E, ...üstünden belki beş sene sonra... ...tam emin değil ama... E, iki... ...beş sene boyunca Facebook'tan arkadaşsınız ama... ...hiç görüşmek, hiç hiç sosyal medyası üzerinden... Evet. Arkadaşsınız. ...ya o gün bile hani konuştuğumuzu bile hatırlamıyoruz... ...çok kalabalık bir gruptu çünkü. Doğru. Ha. ...hatta böyle işte beş sene sonra... ...bir gün benim... E, ...duvarıma Facebook'ta... ...Bilge bir tane paylaşımı düştü. Ben bakıyorum bu kim ya falan diye hani... ...o kadar alakamız yok, o kadar... Tam onu soracaktım yani o beş seneyi süresince... ...birbirinizden haberdar oldunuz mu, takip ettiniz mi o da... Hiç. ...birbirinizin varlığından haberdar değil misiniz yani o süreçte? Gerçekten sıfır yok, kilometredeyiz. Yok yani neredeyse sıfır kilometre evet. Peki. Neyse ben böyle gördüm... Ee, ...ben de kültür işte ben de dans festivali yapıyorum o süre... ...Bilge Hanım'da yaptığı bir dans etkinliğinden koymuş... Ondan sonra dedim bu ne? Benim bunu görmem lazım. Sonra yazdım altına işte dedim merhaba ben bu nerede öğrenmek istiyorum falan. Sonra nasıl oldu bilmiyorum ama sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam ben müthiş bir insan olarak Biljan'ı date'e çıkardım. Randevuya çıkardım bilmeden pikniğe davet ettim. <gülüyor> <gülüyor> evet, grandiyumuz Aslında aslında bize ediyor uzun kuruluş o pikniğe dayanıyor yani. Bir günümüze dayanıyor. Çünkü bizi ilk gün bir araya geldiğimizde gerçekten böyle saatlerce birbirimize hayallerimizi anlattık. Onu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum, ben de bunu yapmak istiyorum evet. diye. Ee, o gün öyle geçti gerçekten. Daha sonra zaten böyle çok hani çok kısa zamanda çok yakın arkadaş olduk çok da uzun sürmez zaten sevgili olduk. <gülüyor> Peki çok iyi arkadaş olduğunuz, sevgili olduğunuz, artık ortak bir yaşamı paylaşmaya başladığınız eee sonunda biz evde yokuz ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktı biz evde yokuz? Ya aslında o ilk gün Bilge Hanım'ın söylediği gibi tanıştığımız ilk gün gerçekten merhaba ben Duygu, merhaba Bilge sonra biz fikir olarak biz evde kurduk. Yani o kadar hızlı, şu diye böyle. Çünkü böyle keşke bunların bütün bu hayallerin bir kaynakçası olsa vesaire diye böyle kendilerimizle konuşurken hadi bunu yapalım fikri vardı ama hani bunun gerçekten bir aksiyonu dönmesi yine bundan bir iki sene sonra buldu. Bizim hep kafamızda bunlar var yapmak istediğimiz şeyler, hayaller, ...insanlarla bunu paylaşmak. Ama e, hayatlarımızın doluluğu sebebiyle ona yer yok. Yani e, önceliklendirmemize rağmen yer yok. E, sonra bir gün baktık dedik ki... ...yani hani biz elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz ama... ...bu hiçbir zaman bizim hayat hayalini kurduğumuz şekilde ilerlemeyecek. İki opsiyon var. Ya mevcut hayatlarımıza davet edeceğiz ve ona göre kendimize yeni hedefler belirleyeceğiz. Çünkü hani istemediğim bir yere hayatın giderse bu sefer mutsuz oluyorsun. Tutarlılık lazım yani. Ben bu yol duyuruyorum. Bu yol beni buraya götürür. Ben de bunu istiyorum. Hedefim bu ne güzel. Ama başka bir yerdeyse gözün sen başka bir yoldaysan olmuyor. Biz de dedik ki... O zaman işleri bırakalım ve biz evde kuralım. Böylece e, işlerden ayrılıp hayallerimizin peşine düştük. Peki evet. Billyam, biz evde yokuzu şimdi ilk defa duyan dinleyicilerimiz olabilir. Biz hı hı. evde yokuzu nasıl tanımlıyorsunuz? Biz evde yokuzu nasıl tanımlıyoruz? Yukuz... Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aslında yani aslında bir web sitesi, seyahatle ilgili bir web sitesi. Ve sosyal medya kanalları var. Sosyal medya kanalları da Instagram ve Facebook. Aynı zamanda YouTube kanalı var. Bunların hepsinde biz kendi maceralarımızı anlatıyoruz. Aynı zamanda bu maceraları ve bu deneyimleri başkaları da yapmak istiyorsa bizim de aynı hayallere sahip insanlara yol göstermesi açısından da bu kanalların hepsinden paylaşıyoruz. Peki siz artık bir karar vermeniz gerekiyordu. Ya mevcut işlerinizde devam edecektiniz ve kendinize işlerinize yönelik Duygunda söylediği gibi yeni hedefler belirleyecektiniz ya da o kurumsal hayatı, beyaz yaka çalışan olmayı bir kenara bırakıp yepyeni bir maceraya başlayacaktınız. Ama orası birazcık tehlikeli bir yoldu, riskli bir yoldu muhtemelen. Çünkü hayatınızı idame ettirmeniz gerekiyor. Doğru. O da başka hayaller var ama o hayalleri nasıl gerçekleştireceksiniz? O kaynağı nasıl sağlayacaksınız? Siz sonunda bir gün bunu göz aldınız. Biz evde yokuz bugün karşımızdaysa diye düşünüyorum. Nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz ve nereden başladınız? Ya Aslında bunun bir altyapısını bir uzun süre kurmaya çalıştık. Yani acaba biz ileride ne iş yaparız işlerimizden ayrılırsak nasıl para kazanırız ki bununla hayallerimizi finanse ederiz diye düşünüyorduk. Ama yani mevcut hayatlardan bunu böyle uzaktan bakarak asla olmayacağını fark ettik. Ve orada gerçekten bir şey vardı. Yani ya böyle o riski alıp gerçekten e, belki de aç gezmeyi göz alacaksın... ...ya da e, peşine düşüp gerçekten bir şeylerin böyle saçından tutup yaşaracaksın. Dedik denemezsek şimdi hiçbir zaman bundan daha iyi fırsatlarımız olmayacak. Çünkü yani her zaman zaman aleyhine işliyor insanın. Ya şimdi ya gittikçe daha zor deyip... ...öyle bir böyle gerçekten şöyle hani... Başka açıklaması yok gazla. <gülüyor> Bayağı böyle bir şeyle e, delilikti ya hayatı, yani. Hayatı kaçırdığımızı hissettik açıkçası. Tamam çok mutluyuz işlerimizde ama. Yani bir taraftan da zaman ilerliyor. Yaşımız geldi 30'a Yani bunu şimdi yapmazsak ne zaman yapıyoruz? İki, iki gün sonra çocuğumuz olduğunda bunu yapmanın çok çok daha zor olduğunu biliyorduk. Yani o anda gerçekten şartlar da çok uygun da bizim için. Hı -hı. Yani denize atmak biraz kolaydı açıkçası. O anda da attık yani. Peki ilk seyahatiniz nereyiydi? Nasıl başladı? Ee, hmm. İlk seyahatimiz için herhalde şey diyebiliriz. Yani bize Edo kurduktan sonra başka bir konu. Kurmadan önce de biz yine seyahat ediyorduk. Ama tabii bunları kaynakçılaştırmıyorduk. Kendimiz için seyahat ediyorduk. Aslında çok özür dilerim ee, belki altını çizsek daha da faydalı olabilir dinleyicilerimiz açısından Hı. da. Siz e, kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için aslında gezmeye seyahat etmeye başladınız ve bunları kendi mecralarınızda paylaşıyordunuz. Doğru. Sonra arkadaşlarınızın tepkileri, takipleri <gülüyor> sizi aslında biz evde yokuza götürdü ve Doğru. bunları daha geniş kitlelere duyuralım diye düşündünüz. Sonra biz evde yokuz kuruldu ve ilk gezi... Biz Evdeyokuz kurulduktan sonraki ilk kezi nereyeydi? Taylanda olabilir diye tahmin Tabii. ediyorum. İlk kezimiz Taylanda bir kurduktan sonra. Evet. Peki bugün geldiği noktada Biz Evdeyokuz. Neler yapıyor? Uhu, ne kocaman bir aile olduk. Ee, önce yani gerçekten... ...çok büyük bir kazanım... ...çünkü müthiş insanlarla tanışıyoruz... ...bu sayede... Siz, sen de onlardan biri oldun... ...aynı şekilde <gülüyor> benim için de... ...sizlerle tanışmak öyle... <gülüyor> ee, ...şu an 600 bin kişiyi aşkın bir ailemiz var... ...baya e, güzel bir şey... ...aile yumağı... ...insanlar bizi evlerine çağırıyorlar... ...gidiyoruz onlarda kalıyoruz... ...yemek program ediyorlar... ...aynı sofrayı paylaşıyoruz... ...ya yani inanılmaz bir etkileşim gerçekten... Ee, ...yani Hı -hı. karşılıklı bu arada... Yani ...tek taraflı değil... ...hani biz birçok e-mail alıyoruz... Ee, ...işte... Bir sürü insanı motive etmişiz bazı şeyler için. Yani belki ilk defa yurt dışına çıkmış, belki işte bir spora başlamış, bisiklet almış vesaire. E, ama biz de çok ilham alıyoruz e, karşı taraftan ve işte bu aldığımız geri bildirimler bizi çok motive ediyor ve daha fazlasını yapmak istiyoruz. E, onun için de e, şu anda hani amacımız mümkün olduğu kadar böyle web sitemize ağırlık verip daha fazla e, rehberlerimize odaklanmak, daha fazla video yapmak. Orada bir şey var yani bizim hiç öngörmediğimiz bir şey oldu Bizim üstümüze şöyle bir sorumluluk kaldı Biz <gülüyor> bunu başlarken böyle olacağını bilmiyorduk İnsanlar bir de güvendikçe bizim onlara tavsiyemizi gerçekleştirdikçe Bize müthiş bir güç vermiş oldular ve biz de böyle bir baktık elimizde müthiş aslında böyle bir güç var. Bunu nasıl insanlara daha iyi bir şeyler vermek için kullanabiliriz diye kafa yormaya başladık. Çünkü şunu gördük bir yeri yazıyoruz gerçekten oraya o kadar çok insan gidiyor ki e, yerel yönetimler arayıp teşekkür ediyorlar. Yani gerçekten evet, oranın dönüşmesinde rol oynayabiliyoruz. Dolayısıyla hayalimiz bunu... ...daha çok ülkemiz için kullanmak. Ne güzel. Program su gibi aktı geçti... ...ve artık son dakikalara geldik. Ee, daha çok konuşacak konumuz var ama... ...umarım başka bir programda devam edeceğiz. Son olarak... Ee, ...biz dinleyen dinleyicilerimizin arasında da... ...evet benim de hayallerim var. Bunu şimdi yapmayacaksam ne zaman deyip... ...istifa mektubunu yazmaya <gülüyor> başlayanlar varsa... ...diye onlara ne tavsiye edersiniz... ...diye son cümlelerimizi almak istiyorum. Yani an... E Şimdi herkesin hayalleri farklı biz hiç kimseye şey demiyoruz işte istifa edin de e, yolları düşün demiyoruz hani hayallerinize giden yollar için adımlar atın illaki istifa etmek gerekmiyor bunun için istifa etmeden de birçok insan hayallerini gerçekleştirebiliyor hani hayallerinize gidecek adımları atın e... bir örnek sen onu bana çok havada kaldı çok az zaman kaldı, kaldı hızlıca alayım um... Yani mesela hayaliniz müzikle uğraşmaksa... ...başka bir iş yaparken bunu yanda yapabilirsiniz... ...bir radyo programı sunabilirsiniz... ...grubunuzu kurabilirsiniz bir şekilde... ...ona doğru da yol almak lazım. Bahane üretmeyin bir bahane. Yani insan çünkü en büyük engel kendisi, başka iş kimse değil. Doğru. Evet, işim olmasa, mesai kavramı olmasa... ...bütün bunların hepsini yaparım diye bahaneler üretmeye doğru. gerek doğru. yok. İçimizde o olduğu sürece... ...işlerimiz devam ederken de yapabiliyoruz. Kesinlikle. Onlar belli bir noktaya geldikten sonra... ...zaten karar ayrımına, yol ayrımına geldikten sonra... ...karar vermemiz gerekebilir hangisini tercih edeceğiz diye. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bugün programımıza konuk oldunuz, yaşam öykülerinizi paylaştınız... ...yaşam öykünüzü aslında paylaştınız diyorum artık... ...tek bir yaşam diye düşünüyorum... İyi ki varsınız çok yolunuz teşekkür. açık çok olsun teşekkür ederiz. Çok Yeni sağ sağ. seyahatlerinizde e, Paylaşımlarınızı bekliyor olacağız Dinleyicilerimizle beraber Çok teşekkür. Evet efendim aslında kendilerini takip edip Bir yandan da böyle hafif kıskançlıkla Ya çok geziyorlar diye e, Böyle sinir olan e, Takipçileri de var biliyorum Benim iki tane arkadaşım sevgili arkadaşlarım Ankara'dan arkadaşlarım e, Sevgili Gökçe'yle Ceyda bir gün bana Sizin profilinizi gönderdi Çok güzel geziyorlar inanılmaz güzel insanlar Ama çok kıskanıyoruz diye <gülüyor> oradan bahsetti Başladı benim de sizi tanımam, tanışıklığım. Onların da dediği gibi içimizde o tutku olduktan sonra bahane üretmeyelim. Her şeyi yapabiliriz. Tutkularımızın peşinden gitmeyi göze alalım yeter ki. Programımızın bugün sonuna geldik. Sizler de benim de anlatmak istediğim yaşam öykümü var derseniz Bize ulaşabilirsiniz. Instagram'dan ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfasını takip edebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler yine bu mikrofonlardan sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel.